<متحدث> <متحدث> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسولنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم علمنا وعفاولا ونفعنا فعله أبن الله على حمتنا اللهم علمنا جهلنا اللهم جل استقامة على سنتنا وكلوننا وعجهنا Alim alim. Geçen dersimizde son olarak 65 ve 66. ayet-i kerimeler üzerinde durmuştuk. 65 ve 66. ayet-i kerimeler bugünkü aslında başlamamız gereken ayet-i kerimelerin bir çeşit mukaddimesi Ayet-i Risale'dir. Ve âlemlen Cenab-ı Allah evvela göklerdeki ve yerdeki canlı bilkisinden söz ediyor. Estağfirullah. Kul la ya'lemu ma fi's semawati vel ardi'l gaybe illallah. Yani de ki göklerde ve yerde bulunanlar arasında Gaybı Allah'tan başka hiçbir kimse bilemez. Göklerde ve yerde bulunan hiçbir kimse gaybı bilemez. Allah müstesna. Ve ma yeş'uruna ayyame Göklerde ve yerde bulunanlar gaybı bilmedikleri gibi Ölecekler fakat ölümden sonra ne zaman diriltileceklerini dahi bilemezler. Bunu dahi bilemiyorlarken yani kendileriyle alakalı kendilerini bu kadar yakından ilgilendiren önemli bir hadiseyi bilemediklerine göre kendileri dışındakileri ilgilendiren gaybı ...hiç bilemezler. Ne gaybı bilirler göklerde ve yerdeki herhangi bir gaybı... neden, ne zaman diriltilebileceklerini bilemiyorlar. Allah'tan başka bunları kimse bilemez. Aslında diyor, onların gaybın en önemli mes'elelerinden birisini teşkil eden ahiret ile ilgili bilgileri, onlara ulaşan bilgi az değildir. Daha doğrusu bu konuda onlara ulaşması gereken bilgiler ulaşmıştır. 66. ayet-i bunu ifade ediyor. بَلِبْدَارَكَ عِلْمُهُمْ فِي الْآخِرَةِ Hayır, onların ahiret ile ilgili ahirete dair bilgileri ardı arkasına gelmiştir. Kimler getirmiştir? Peygamberler getirmiştir. Gelen her bir peygamber onlara ahiretin bir hakikat olduğunu bu dünya hayatının karşılığının ahirette mutlaka görüleceğini, kıyametin bir gün gelip mutlaka kopacağını, insanların berzah alemindeki hayatları sona erdikten sonra, vakti gelince diriltileceklerini, hesaplarının görüleceğini, hesaplarının görülmesinden sonra da, cennetliklerin cennete, cehennemliklerin cehenneme gideceğini bildiren semavi bilgiler onlara bir, iki, üç değil, bütün peygamberler tarafından arka arkaya getirilmiş ve öğretilmiştir. Buna rağmen onların ahiret ile alakalı tutumları neydi? بَلْهُمْ ف۪ي شَكْكِمْ مِنْهَا Buna rağmen onlar ahiretten yana şüphe içinde bunlar. Acaba olacak mı? Acaba nasıl olacak? Gibi bir takım terebbütleri var. Hatta şüphe etselen yine iyi diyor. بَلْهُمْ مِنْهَا عَمُونَ Onlar onun hakkında, ona dair malumatlarında kördürler. Hakikati bilen bir tarafları, daha doğrusu hakikatin bir tarafını dahi bilmiyorlar. Bunun neticesinde arka arkaya peygamberler onlara ahirete dair malumat vermiş oldukları halde son peygamber Muhammed Aleyhisselatü Vesselam'a muhatap olan Mekkeli müşrikler ve diğerleri ve kıyamete kadar gelecek ahiret minkilleri inkar edicilerinin durumu nedir? Ve kâle lezîne keferû e izâ ve Kafirler dediler ki biz ve atalarımız toprak olduktan sonra mı yani biz mi dışarı çıkartılacağız kabirlerimizden dini olarak çıkartılacağız. Hamsalıkları aldık. ...biz öleceğiz diyorlar, toprak olacağız. İşte bu... galiba ve Allah'ın kudretini inkarın... ...insanın başına getirdiği musibet. Ahireti inkar eden bir kimse... ...ne yapar? Ahirete hazırlanır mı? Hazırlanmaz. Niye hazırlansın ki? Niye hazırlansın ahiretin aslında kalplerinde şuurlarında yer eden muhakkak gerçekleşeceği kanaati aslında o kadar küçüktür ki ahireti hatırlamamanın yolunu dünyada gözleriyle gördükleri ve kaçınılmaz olarak gerçekleşeceğinden emin oldukları ölümü unutarak ahireti hatırlamamaydı. Ahireti inkar eden maddecilerin en büyük tesennisi veyahut da kendilerini ahiretin musibetlerini düşünmekten alıkoymak için başvurdukları en büyük yol ölümü hatırlamak. hatırlanır ve ölüm üzerinde düşünülürse ister istemez insan ve kainatın boşuna yaratılmadığı aklın zorunlu olarak insanı kabul etmek zorunda bıraktığı bir hadisedir. Ölüm tartışılmazdır. Kesin. Peki ben yaşıyordum. Veya yaşıyorken vakti gelince her birimiz öleceğiz. Ölüm hayatın zıttıdır. Bir şeyin zıttını hatırlayıp düşündüğünüz zaman onun diğer karşıtını da ne yaparsınız? Hatırlamak zorundasınız. İster istemez hatırlarsınız. Ölümü hatırlayan hayatı hatırlarsınız. Hayatı hatırlayan doğumu hatırlar Doğumu hatırlayan doğumdan önce yokluğunu hatırlarsın. Ben yokken var oldum diye düşünmeye başladım. Var oldum yok olacağım. Kainat var ve kainat yok olacak. Hangi akıl, hangi fıtrat bu muhteşem kainatın ...boşuna yaratılmış olabileceğini kabul eder. Mümkün müdür? Yani haşa Cenab-ı Allah'ın... ...işi yok muydu? Değil mi? Bu muazzam kainatı yarattı. Lüzumsuz yere, sebepsiz yere, gayesiz ve maksatsız. Birileri diyecek ki biz zaten Allah'a inanmıyoruz ki... Allah'ı inkar edebilmek için kendinden başlayarak evvela kâinatı inkar etmek zorundadır herkes. Kendini inkar edemiyorsan kâinatı inkar edemez. Kâinatı inkar edemiyorsan Allah'ı hiç inkar edemez. Onun için bunlar ahiretten kaçışı, hayatın manasını anlamaktan kaçışı Ölümden başlayarak hiçbir şeyi hatırlamamakla halledeceklerini veya böylelikle kendilerince bir takım sıkıntıları def edebileceklerini, zorluklardan kurtulabileceklerini zannediyorlar. Hani derler ya dargın eserdir. Güneşin günün ortasında... Güneşi kapatır, gözünü kapatırsan Güneş yok Olmaz Güneşin ortalığı Aydınlatmaya devam eder Sadece gözünü kapatmış Ve kendine karanlık yapmış olur. Ahireti inkar etmek de bunun gibi bir şey. Onun için Bunlar Kafirler Havsalaları almıyor Ölümü Hatırlamamaya çalışıyorlar ve ölümü hatırlasalar bile bir yokluk olarak kabul etmenin yollarını ararlar. Ölüm bir yok oluştur derler. Hatırlasalar bile. Niçin? Çünkü dünyada yaşadıkları hayatın Allah'ı razı eden bir hayat olmadığından emin. Allah onlara zulmetme dedi. Onlar zulmetti. Allah onlara başkalarını ezmeyin. Kanını içmeyin. Onların emeklerini yiyerek kasalarınızı şişirmeyin dedi. Onlar bunların hepsini yaptı. Haram yemeyin, haram içmeyin. Erkek ve kadın alakalarında Allah'ın hukukuna riayet edin kimseyi haksız yollarla öldürmeyin, kimsenin hakkını gasp etmeyin, kumar oynamayın, şunu etmeyin, bunu etmeyin dedi. Hepsini yaptı. Üstelik, Allah kendilerinden kendisine ibadet etmelerini istedi, iman etmelerini istedi, bunlar da yerine getirmek. Şimdi bütün bu hakikatleri, kendisiyle alakalı hakikatlerini bilen bir insanın Ahireti hatırlamasını nasıl bekleyebiliyoruz? Bu hatırlamayışını da aslında kendisinin de zihnen kendisiyle, ruhen baş başa kaldığı vakit kabul edemeyeceği inkarla nihayete erdiriyor. İşte o müşrikler böyleydi. Diyorlar ki biz toprak olduk. Babalarımız da toprak oldu. Bunla birlikte biz kabirden çıkartılacağız öyle mi? Öyle bir şey olmaz. Ondan sonra yani ahireti bilmeyenler değildirler. Çünkü ayet kelime bahsetti az önce. Onların ahirete dair bilgileri arka arkaya gelmiştir. Burada da söyledikleri ahireti bildiklerini gösteriyor. Yani ahirete dair kendilerine bilgi ulaşmış. لَقَدْ فُوْحِدَّ هَذَا Yemin olsun... Bu tehdit bize de yapılmıştır. Ahirette önünde sonra dirileceksiniz. Tehdidi bize yapılmıştı. Nahnu <gülüyor> ve ba'un min Bundan önce bize de atalarımıza da ölümden sonra diriltileceksiniz tehdidi yapılmıştı. In <gülüyor> haza illa asatirul evvel. Biz bu tehdide İnanmıyoruz. Bu ancak öncekilerin masallarıdır. Keşke onlar adına, onların temennisi yani. Onlara söylüyorduruz yani. Ahirete masal demekle, efsane demekle gerçekten masal ve efsane olmaz. Olmaz o büyük bir hakikattir. Hayat kadar büyük bir hakikat, ölüm kadar büyük bir hakikat, kainat kadar büyük bir hakikattir. Dolayısıyla onların hayır efendim öyle bir şey yoktur demeleri bir gerçeği ifade etmez. Bu ayet-i kerimelerden de şunu anlıyoruz ki inkar ne kadar çok olmuşsa da peygamberler de o kadar ısrarla ve yoğun bir şekilde ahireti hatırlatmışlar. Çünkü kim ne derse desin ahirete iman olmadan dünya hayatı düzene girmez. Dünya hayatında adalet olmaz. Adalet olmayınca saadet olmaz. Adalet yoksa zulüm vardır. Zalim de mutlu olamaz. Mazlum zaten mutlu olamaz. Zalim niçin mutlu olamaz? Çünkü Allahü Teala hem zalime zalimlik yapmak durumunda ona bir de kalp huzuru, rahat huzuru vermez, yaşatmaz. Azabı dünyadan başlar. ...huzur bulmamakla azamın var. Zalimi, Efendimiz, Efendimiz, bakarsınız boyu, beti benzi, keyfi, elbisesi, kılığı, kıyafeti falan filan yerinde, Kur'an-ı Kerim'in nitelendirdiği gibi, elbise giydirilmiş kütük gibi. Fakat, kütükte ne kadar maneviyat yoksa, kütükte ne kadar Saadet yoksa onlar ondan da metbahtırlar. Hissiz ve duyarsızdırlar. Kütüğün özelliği ne? Hiç yok, can yok, ruh yok. Bakınız ağaç gövdesi demiyor. Ağaç demiyor. ayet Kerime kütüktür. Çünkü kütükt artık kesilmiş. Ağaçla, yerle damarlarının su e allasıyla canlılıkla alakası kalmamıştır. Kalmamıştır. Zalimlik, insanda zulmün türü ne olursa olsun. Her bir zulüm, insanın, onun karşılığını teşkil eden, güzel hissiyatını, güzel duygularını, şefkat ve merhametini öldürür. Onun için bunlar da hiçbir şey yok. Dediğim gibi bakarsınız boyun posu şekli şebayeli yerinde gösterebilir. Fakat ruhunda kalbinde hissiyat kalmıyor. Nasıl bağlamış? Kur'an-ı Kerim'in dediği gibi yerler, içerler arzularını keyiflerini tatmin ederler. Başka ...hiçbir işe yaramazlar. Hayvan niye onlardan hayırlıdır? Çünkü hayvan fıtratının... gereğini yapar ve hayvan... ...da böyle Allah'a... ...isyan etmek... ...gibidir mertebe yoktur. İnkar ediyorlar peki. Öncekilerin masallarıdır dediler. Cenab-ı Allah... ...onlara... Haydi ölümü inkar ettiniz. Haydi ölümden sonra dirilişi görmüyorsunuz diye inkar ettiniz. Tarihin belgelerine bakınız. Diyecek. Diyor ki, 69 ayet-i kerime, Estahidu Kul siru fil ard. De ki, yerde yürüyün, seyahat edin. Materyalizm, seyahatin maksadını da değiştirdi. Nasıl değiştirdi? <gülüyor> Seyahati çalışmanın, aylarca uğraşıp gidilmenin, yorgunluklarını üzerlerinden atmak için bir çare olarak düşünüyorum. Aslında seyahat, günümüzde turizm dedikleri şey, turistik faaliyet ve ekonomik bir faaliyet olmasının yanında asıl ben şeyi şu 10 gün ay o işçiyi veya o memuru çalıştıran devlet veya işveren onun çalışma azim ve gayretini tazelemek için ona verdiği bir millet. Git diyor, havan değişsin, kafanı dinle, bedenini dinlendir, efendim dünyanın kuzeyinden sıcak ülkelerine gelmişse biraz güneş topla, devitabine al, ve gel. Daha iyi çalışırsın, daha iyi üretirsin <gülüyor> ve ben senin sırtından daha iyi verim bu hale getirmişler. Oysa Kur'an'ın burada insanı yönlendirdiği bir hedef vardır. Yeryüzünde gezip dolaşmayı da o hedefe hizmet etsin diye tavsiye ediyor. De ki kulsîru fil ard yeryüzünde gezip dolaşın. Niçin? فَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَتُ الْمُجْرِمِينَ Günahkarların, canilerin, suç işleyenlerin, Allah'a karşı gelenlerin, peygamberlere kafa tutanların, ilahi kitapları küçümseyenlerin, bütün bu günahları işleyenlerin akıbetinin nasıl olduğuna bir bak. Böylelikle günahkarların akıbeti görülsün istemiyor. Diyelim ki yeryüzünde hiçbir eskilerden kalma hiçbir eser yok. Firavun'un piramitleri yeter. Firavunların bıraktıkları piramitler yeter. Yeter. Bir zamanlar Yeryüzünde ilahlık iddiasında bulunan o zavallılar şimdi o kadar kaç arttık milyonlarca ton taşın altında öyle burada bekliyor, Cesetleri bekliyor veya belki cesetleri de mumyalanmış olsa bile kaybolup gitmiş bilemiyorum. Budur. Akıbeti bu. Firavun'un akıbeti bu. ...türüyüp kokmaması bile... ...hayatta kalanların onu mumyalatmış olmasına bağlıdır. Hani bir zamanlar bunlar ilahlık iddiasında bulunuyorlardı. Sizin ilahınız benim diyorlardı. Hani ...Mısır mülkü bizimdir diyorlardı. İslami okullarını... Bu dünyadan ölüm gittikten sonra saklanacakları piramitleri inşa etmek için türlü işkencelerle azusu